ve kul muhtesete bid'ah ve kul bid'ah dilale ve kul dilale finnar ve muhterem kardeşlerim selamü aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşler bugünkü dersimiz hakikaten İslam ümmeti içerisinde ortaya çıkmış en büyük fitnelerden bir tanesi. Ki İslam'da zuhur eden ilk büyük fitne de hiç şüphesiz budur. Bu da ben Müslümanım deyip İslam'ın bazı e, kesimlerinde kusurluk yapan insanların tekfir edilmesi yani onların İslam'dan çıkartılıp küfre nispet edilme fitnesidir. Ki dediğimiz gibi İslam'da ilk zuhur eden fitnelerinin en başında gelen bir tanesidir ki buna e, ne, ne, ne deniyor? Haricilik denilen e, fitnedir ki daha Hazreti Ali radıyallahu anhu zamanında meydana gelmiş ve Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu anhu'nun e, onları yakarak cezalandırmasına kadar devam etmiştir ki günümüze kadar da bu fitne maalesef günümüze kadar gelmiştir. Şimdi ehli sünnet imanın tanımına baktığımız zaman kalbin tasdik etmesi, dilin onu ikrar etmesi ve amellerin de onu yapmasıdır iman. Yani eğer bir şeye iman ediyorsanız, inanıyorsanız kalp ne yapacak? Onu öncelikle tasdik edecek. Kalbiniz ona iman edecek. Ki mümini münafıktan ayıran en büyük özellik bu. Daha sonra ne yapacaksınız? Onu dilinizle söyleyeceksiniz. Ben Müslümanlardanım diyeceksiniz. Çünkü ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse imanı ne yapacaksınız? İzhar edeceksiniz, söyleyeceksiniz. Üçüncü bir özellik de imanın olmazsa olmazlardan bir tanesi de inandığınız ve söylediğiniz şeyi yerine getireceksiniz. İman bu zaman ne yapıyor? Bütünlük arz ediyor. Ve ehli sünneti bu tekfirci taifesinden ayıran en büyük özellik de imanın artıp eksilmesi meselesi. Yani günahlarla işlediğiniz günahlar nispetinde. İmanınız azalır ve işlediğiniz sevaplar nispetinde de ne yapar? İmanınız fazlalaşır, artar. Nitekim gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah En aşağısı da yolda diyor insanlara eziyet veren bir şeyi gidermektir. Yani düşünün eğer insan yolda gider iken Şayet insanlara eziyet eden bu bir taş olabilir, bir çöp olabilir, bir diken olabilir alıp onu oradan kaldırıyorsa ne yapar? Bu imanındandır ve imanını ziyadeleştirir. Ama almıyorsa onu kasten gördüğü halde ne yapar? İmanındaki o şube ne demektir? Eksilir manasına gelir. Nasıl ki iman şube şube derece derece ise Aynı şekilde imanın zıttı olan küfür de nedir? Derece derecedir, şube şubedir. Şimdi tekfir meselesinde yani tekfir dediğimiz zaman ne demektir? Bir insana, muayyen bir şahsa nedir? Sen kafirsin sözünü söylemektir. Ki İslam burada tekfiri ne yapar? İkiye ayırır. Bir umumdur, bir de muayyendir. Yani Kur'an ve sünnette ki biraz sonra delilleriyle zikredeceğiz inşallah şöyle yapanlar nedir? Kafirdir. Yani o olay bizatihi nedir? Küfürdür. Ve artı bir de o fiili yapan insanın kafirliği nedir? Söz konusudur. O yüzden İslam olayın küfür olması ile şahsın kafirliğini ne yapmıştır? Birbirinden ayırt etmiş ve ehli sünnet vel cemaat de bununla alakalı ne yapmıştır? Maddeler, unsurlar, ana başlıklar halinde zikretmiştir. Şimdi ehli sünnet vel cemaat şuna iman eder ki kalbi imanla dolu olduğu zaman ikrah altında yani zorlamayla bir kimse eğer ki sahabede olmuştur bu Allah'ı inkar edici veya küfür görektirici bir söz söylediği zaman ne yapmaz? Bunun tekfir edilmez. Yani sen bunu yaptın diye ne yapılmaz? Ona kafir damgası vurulmaz. Bu günahlardan biri bile olsa şirkin dışındaki işlediği hiçbir günahından dolayı ehl Sünnet Müslümanı tekfir etmez. Ki biliyorsunuz şirk nedir? Allah Azze ve Celle'nin hiçbir zaman bağışlamam dediği en kötü amellerden bir tanesidir. Nitekim diyor ki Allah Azze ve Celle: Inna Allahha la en yusra Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını, ortak koşulmasını hiçbir zaman bağışlamaz. Wa yaqfiru yaşa. Ve bunun dışında ne olursa olsun günah ne derece olursa olsun şirk olmadığı müddetçe ne yapar diyor dilediğini bağışlar. Şirk olmadığı müddetçe. Ve yushrik billahi her kim kim Allah'a şirk koşar ise fekad iftara ismen azima. Muhakkak ki Allah'a büyük bir iftirada bulunmuştur diyerek şirk belasının ne kadar büyük olduğunu ifade ediyor. Ve yine diyor ki Kul ya eba kul ya ibadillezinin israfu ala enfusihim ey diyor kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kendilerine zulmeden kullarım la taqnutu min rahmetillah sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin innallaha yaghfiru zunube cemi'a muhakkak ki Allah günahların hepsini bağışlar buyuruyor innehu huvel gafurur rahim muhakkak ki Allah çok bağışlayandır çok esirgeyendir bu iki ayetten anlaşılıyor ki günahın büyüklüğü ne kadar olursa olsun ne kadar büyük olursa olsun şirk olmadığı müddetçe Allah azze ve celle diler ise burada bir şart var antiparantez ne diyor diler ise limen yaşa dilediği kimse için bağışlar diyor ikinci ayette de sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Allah bütün günahları bağışlar buyurarak şirkin dışında bütün günahları meşiyeti yani dilemesi dışında dilemesiyle bağışlayabileceğini Allah azze ve celle bu arada beyan ediyor. Şimdi bir kul günahı üzere öldüğü zaman işi ne yapıyor? Allah'a kalıyor. Allah azze ve celle o günahlarından dolayı, o günahları sebebiyle dilerse azap eder, dilerse ne yapar? Affeder buyuruyor ki bu Allah'ın meşiyetine kalmış bir şeydir. Onlar büyük günah işleyenin küfürüne hükmeder veya onun iki menzili arasında bir de olacağını söyler. Şimdi sapık fırkalar, ehl-i sünnetin dışındakiler, bir kimse günah işler ise ne diyor bir taife? Ebedi cehenneme sokuyor. Hariciler gibi. Bir taife de ne cennettedir ne cehennemdedir diyerek el-menziletu beynen menzileteyn ifadesini uydurarak yani cennet ve cehennem ortasında bir yer ki nasıl bir yerse bu Allah Azze ve Celle böyle bir yerden bahsetmemiş ya cennet vardır ya cehennem vardır ki vasıfları ayan beyan insanın gözüyle görüyormuş gibi açıklanmış ama diğer bir grup çıkmış büyük günah işleyen bir grup aşırı bir grup, tekfirci dediğimiz grup ebedi cehennemdedir diyerek diğer bir grup çıkmış onların karşıtı. El menziletü beynel menzileteyn. Yani ne cennette ne cehennemde. Ortada bir yerde diyerek ne yapmışlar? Bunu Söylemişlerdir. Ama ehli sünnet vel cemaat bunun arasında olmuş büyük günah sahibi şirk koşmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle'nin dilemesi meşiyeti altındadır. Dilerse Allah Azze ve Celle onu cehennemine sokar belli bir müddet orada cezasını çektikten yani günahlarından temizlendikten sonra cennetine koyar inancına sahip olmuştur ehli sünnet vel cemaatin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin diğerini elinde delil olmaksızın, açık bayan bir delil olmaksızın tekfir etmesinden, yani sen kafirsin demesinden şiddetle sakındırmıştır. Ve bununla alakalı hakikaten öyle hadisler vardır ki ehli sünnet de bu konuda en yüksek seviyede Müslümanları, bizleri sakındırmıştır. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kimse kardeşine Müslüman kardeşine ey kafir sen kafirsin diyecek olursa o söze diyor ikisinden birisi layıktır diyor. Eğer karşındaki şahısta o söz yok ise yani hakikaten ki Allah bilir o işte kimsede kafirlik vasfı yoksa o zaman diyor o kafir sözü kendisine döner diyor Allah korusun. Ve ne diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam biraz önceki Müslim'de gelen rivayette. Bukhari'de diyor ki her kim diyor bir kimseyi kafir diyerek çağırırsa veya sen kafirsin derse veya öyle olmadığı halde ona ey Allah'ın düşmanı derse diyor sözü kendi aleyhine döner diyor. Eğer o kimse de o yoksa diyor. Ve yine buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam sakın ola diyor bir kimseyi fasıklıkla itham etmeyin küfürle, it küfürle itham et hiç kimse diyor kimseyi fasıklıkla veya küfürle itham edemez eğer itham ederse itham ettiği kimse fasık veya kafir değil ise o itham kendisine döner diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve yine diyor ki her kim bir mümine küfür isnat eder ise bu onu öldürmek onu katletmek gibidir diyor Aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyuruyor ki bir adam diyor kardeşine ey kafir dediği zaman bu söz ikisinden birisine döner. Yani eğer karşısındaki şahısta o lafız, o e, sıfat yok ise ne yapar diyor? O zaman kendisine döner. Allah korusun. Şimdi elimiz sünnet ve cemaate baktığımız zaman masiyet yani günah işleyen veya küfürle bidatçı duruma düşenler hakkında genel bir hüküm koyar. Müslümanlığı kesil olarak samit, sabit olmuş kişiler hakkında herhangi bir bidatı işleyen muayyen şahıslar hakkında onun günahkar veya fasık veya kafir olduğuna hükmetmeyi birbirinden ayırır. Yani sohbetin başında dediğimiz bir olay evet küfür olabilir ama o sahibi yani küfrü işleyen şahıs ne yapabilir o konuda mazur olabilir. Onun küfür olmadığını ol, e, ne yapay olduğunu bilmeyebilir. Ne zaman ki kendisine onun küfür olduğu, şirk olduğu ayan beyan e, açıkça izah edildikten sonra ne yapılır ta ki o zaman artık e, muayyen dediğimiz kafirlik damgası kendisine vurulabilir. Şimdi ehli sünnet dedik bu tekfir meselesinde yani bir insana sen kafirsin deme konusunda hakikaten çok dikkatli davranmış. Çünkü biraz önceki 6 7 tane zikrettiğimiz hadisi i ne kadar şiddetli bir mevzu olduğunu açık veya ne yapmıştır açıklamıştır. Yine onunla alakalı Ebu Davud'da gelen ve Şeyh Albani rahimehullah'ın sahihlediği bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğulları içinde diyor iki tane adam vardı diyor. Bir tanesi sürekli hayırla uğraşır, öbürü de diyor şerleştikal olurdu diyor. Ve birisi günah işlemekle, diğeri de ibadetle meşguldu. İbadetle meşgul olan adam sürekli diğerine, yani günah işleyen adama gelir ve her defasında ona bu günahından vazgeç derdi diyor. Yine bir gün onu böyle günah üzerinde gördü. Ona yine vazgeç dedi. O da, beni Rabbim ile baş başa bırak. Sen benim üzerime bir gözetleyici olarak mı gönderildin dedi diyor. Bunun üzerine, sürekli ibadetle uğraşan adam dedi ki Allah'a yemin olsun ki böyle devam edersen Allah seni affetmez yahut da seni cehennemine koyar dedi diyor. Ve sonuçta ikisi de vefat etti, Allah ruhlarını kabzetti ve alemlerin Rabbi huzurunda bir araya getirildiler dedi diyor. Ve Allah şu ibadete düşkün adama dedi ki diyor sen benim kullarıma nasıl muamele yapacağımı kesinlikle biliyor muydun? Yahut benim elimde olan tasarruf imkanına sahip miydin de kulum hakkında benim adıma böyle kesin bir hüküm verebildin diyor. Yani ancak ve ancak benim hüküm verebileceğim bir konuda sen nasıl olur da Allah seni affetmez veya da sen cehennemliksin diyebilirsin diyor Allah Azze ve Celle. Ve günahkar olan kimseye de diyor ki Allah Azze ve Celle gir diyor rahmetimle cennetime gir diyor. Diğeri için de Allah bunu cehennemine götürün diyor. Ve Ebu Hureyre radiyallahu anhu diyor ki o kimse diyor öyle bir söz sarf etti ki öyle bir söz söyledi ki diyor hem dünyasını hem de ahiretini mahvetti diyor. Yani sen Allah'ın rahmetinden emin mi oldun da o kimse için Allah seni bağışlamaz, Allah seni cehennemine koyar ifadesini kullanabildin. O yüzden diyor ya Allah Resulü Selam, kul bir söz söyler diyor, o söz yüzünden cehennemin ta dibine diyor. Bakın ne kadar tehlikeli. Yani hiçbir zaman ama bugün bakıyoruz insanlara, tekfirci dediğimiz grup ne yapıyor? İnsanları Sanki Allah'ın rahmeti yokmuş gibi cehennemin ta dibine götürmek için insanlara adeta cehennemlik yapmak için bir e, yarış içerisine girmişler. Halbuki hadiste dediği gibi sen diyor ancak ve ancak benim karar verebileceğim bir meselede nasıl konuşabilirsin? Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlamaya kadir olduğu halde bütün günahları bağışlayabilecek olduğu halde sen Allah'ın rahmetinden nasıl insanları emin kılabilirsin de Allah seni bağışlamaz Allah seni cehennemine koyar cennetine asla koymaz diye büyük bir söz söyleyebiliyorsun hani atalarımız der ya büyük lokma yut ama büyük konuşma o yüzden öyle bir söz söyler ki kul diyor Allah Azze ve Celle o kulu o bir lafından dolayı cehennemin dibinat. İşte bu böyle bir laftır. Şimdi delil ve belge olmaksızın burada bir iş yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada ayan beyan bir şekilde anlatıyor. Şimdi küfür dediğimiz zaman küfür nedir? İmanın zıttıdır. Bir yerde iman varsa nedir? Küfür. Yoktur. Lakin dini e, bazı ibarelere baktığımız zaman küfrün iki türlü olduğunu görüyoruz. Çünkü gelen ayet ve hadisler buna işaret ediyor, buna delalet ediyor. Çünkü naslarda küfür lafzı kullanılırken bazen kişiyi dinden çıkaran küfür anlamında bazen de kişiyi dinden çıkarmayan küfür anlamında kullanılıyor. Ki bunların delillerinde inşallah hangi günahlar insanı dinden çıkartıyor ve Allah korusun kafir hükmünü verebiliyoruz ve hangi günahlar da hadislerde ve ayetlerde kafir lafzı geldiği halde o insanın dinden çıkmadığı yani küçük küfür anlamına gelen sözler olduğunu inşallah ileriki dersimizde anlatmaya çalışacağız. Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat Şuhu'na iman eder ki bir kulda imanın bazı şubeleri, bazı bölümleri olduğu gibi imanın aslına ve hakikatine aykırı olmayan küfrün veya nifakın bazı şubelerde bir arada ne yapabiliyor? Olabiliyor. Yani bir, küfrün bir takım esasları ve farklı şubeleri, dereceleri Vardır ki bunların bir kısmı insan, insanı İslam dinin, dininden çıkmayı gerektirir. Bir kısmı da nedir? Bundan daha az seviyededir. O yüzden Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Kufrun, Dûne Kufur diye bir kaide ortaya koymuşlardır. Bu nedir? İnsanı dinden çıkarmayan küfür manasına gelmektedir. O yüzden, kalbin itikadı, fiili, söz, süpü ve terk ile meydana gelen küfür vardır ki, kafirler şeriat nazarında iki sınıftırlar. Tamamen kafir olanlar. Birinci sınıf nedir? Temelden kafir olanlar. Yani İslam'la hiç alakası olmayan insanlar. İşte mecusileridir, Yahudidir, Hristiyanıdır. Tamam mı? Ondan sonra diğer e, İslam'la hiç alakası olmayan Kitap ve sünnette, Kur'an'da ve hadislerde onların tamamen kafir oldukları hükmüne vardığı kimseler aslında onlar nedir? İslam adına temelde kafir olan, küfür olan kimselerdir. Ki bunlar nedir? Ee, Allah'ın da Kur'an'da bahsettiği gibi iman etmedikleri müddetçe ebedi cehennemde olan kimselerdir. Şimdi bunlar, Müslümanlar bunlarla nedir? Savaşmaları emredilen kimselerdir bunlar. Eğer onlar, diyor ki Allah Azze ve Celle, ta ki onlar İslam'a girene kadar savaşmakla emre olunduğumuz kimseler. Diyor ki Allah Azze ve Celle, kendileri ne diyor kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle onlar diyor küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Bunlar kimlerdir? Dediğimiz gibi dehri dediğimiz kimseler, filozoflar, işte müşrikler, mecusiler, putperestler, ehli, sünnet, ehli kitaptan olan Yahudi ve Hristiyanlar nedir? Bu ayetin içine giren kimselerdir ki bunlar asıl da Müslüman olmayan tamamen kafir olan milletlerdir. Şimdi ikinci sınıf asıl da kâfir olanlar ise ikinci sınıf nedir? Mürtetlerdir. Yani belli bir dönem imana girmiş Müslüman olmuş ama daha sonra ne olmuş? İslamı terk etmiş, İslamı bırakmış. Allah korusun. Burada yine e, İslam'a aykırı inanç söz ve fiillerden dolayı nedir? Tekfir edilen, kendisi tövbeye çağrılan eğer tövbe etmez ise İslam'ın öldürülmesini emrettiği kimselerdir. Ki eee batini dediğimiz kısım ve aşırı Rafiziler her ne kadar kendilerini bu aşırı Rafiziler İslam'a da nispet etseler bunlar nedir? İslam'da mürtet gözüyle bakılan kimselerdir. Çünkü her kim Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'ya ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya küfrederse o kimse nedir? Dinden çıkmış kafir bir kimsedir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle onları peygamberinin diniyle daha hayatlarındayken ne yapmıştır? Cennetle müjdelemiştir. Yine bu aşırı rafizeler Ayşe anamızı radıyallahu anhayı ki kendisi Allah Azze ve Celle Nur suresinde kendisinin Ayşe anamızın zinadan beri olduğunu ayetiyle indirdiği halde haşa onlar ne demişler? Ayşe anamıza haşa sümme haşa zinakar lafzını atabilmiş kimselerdir bunlar. Ki İslam'ın hükmüyle bunlar nedir? Her ne kadar kendilerini İslam'a atfetseler de sahabeye küfreden kimse yine rafiz, aşırı rafiziler dediğimiz mürtettir. Tövbeye çağrılır yoksa öldürülür. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaate göre dediğimiz zaman küfür nedir? İki kısımdır dedik. Birincisi insanı tamamen dinden çıkartan büyük küfür ve insanı dinden çıkartmayan küçük küfür. Peki biz nasıl böyle bir ayrıma gittik? Yani bu dinden çıkartıyor, bu dinden çıkartmıyor. Tabii ki biraz önce zikredeceğimiz tamamen ayet ve hadisler ne yapmıştır? Buna delalet etmiştir ve ehli sünnet alimleri de bunu belirtmişlerdir. Şimdi Birincisi dedik dinden çıkaran büyük küfür ki bu imana aykırı olan şeydir ve sahibini de dinden çıkartır. Cehennemde ebedi kalmayı gerektirir. Şefaatçilerin hiçbir şefaati onlara ne yapmaz? Fayda vermez. Bu çeşit küfür, itikat, inanç, söz, fiil, şüphe, tereddüt, dini terk etmek, yüz çevirmek ve kibirlenmekle meydana gelen küfürdür ki ve bunların hepsini inşallah her birini sırasıyla misallerle, ayet va'dizlerle açıklamaya çalışacağız. Şimdi büyük küfür dediğimiz zaman bunun da pek çok çeşidi vardır ki en önemlileri birincisi inkar etme ve yalanlama küfrü. Şimdi açıktan ve gizliden yapılan yalanlamadır, yalanlamalardır ki Mesela Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği lerini kabul etmeme veya onların yalan söylediklerine ve onların verdikleri hak haberlerin gerçek olmadığına inanmak. Her kim peygamberlerin getirdiklerini kabul etmez bu haberlerin yalan olduğunu söyler ise nedir? Bu dinden çıkaran küfür bir sözdür. Ve yine Allah'ın emri ve yasaklarının kendi iddiasının tamamen ters olduğunu bilmesine rağmen bir kimsenin Allah'ın herhangi bir şeyi haram kıldığını veya helal kıldığını söylemesi de böyledir. Yani Allah'ın haram kıldığını helal saymak, kabul etmek veya onu söylemek, Allah'ın helal kıldığını da haram olduğunu söylemek yine nedir? Bu yalanlama küfrüdür ki insanı dinden çıkartan Küfürdür bu. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak geldikten sonra onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirlere yer mi yok diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah'tan geleni yalanlama, peygamberden geleni yalanlamak, onu yalan saymak nedir? Büyük küfürdür, insanı dinden çıkartan küfürdür. Bu birincisi. İkinci büyük küfür ise tasdik etmekle birlikte yani onaylıyor, kabul ediyor ama umursamıyor ve kibirlenerek ne yapıyor? Onu reddediyor. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat etmeyerek ne yapan? İblis gibi. İblis onu onaylıyor, tasdik ediyor ama onu umursamıyor, kibirleniyor, Adem'e secde et emrine. Ben ateşten, o ise topraktan diyerek aklını kullanıyor ve o emri yerine getirmediği, umursamadığı ve kibirlendiği için de ne yapıyor? Haşa, ee, Allah bizleri uzak etsin, iblisten ne yapıyor? Allah Azze ve Celle örnek veriyor. Şimdi onun hak olduğunu biliyor. Biliyor ki o hak, tıpkı bugün Yahudi ve Hristiyanların İslam dininin hak olduğunu bildikleri gibi. Biliyorlar ki evet bu hak dindir. Ama umursamadıkları ve kibirlendikleri için ne yapıyorlar? Bu küfür meselesine düçar oluyorlar. Diyor ki Allah Azze ve Celle, onlar şöyle dediler diyor. Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz hiç sana iman eder miyiz diyor. Bu arada Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın çevresinde ona iman eden zayıf ve köle kimseleri küçümseyerek kendileri böyle kibirleniyor büyükleniyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama zayıf ve fakir insanların iman ettiklerini gördüklerinden dolayı kendileri güya zengin eşref kimseler kalbur üstü insanlar olduğu için onları umursamıyor kibirlenerek ne yapıyorlar bu küfre düşüyorlar halbuki ne diyor Allah Muhammed'i diyor aleyhissalatü vesselam'ı kendi oğullarını tanıdıklarından çok daha iyi tanıyorlar. Vasıflarıyla sıfatlarıyla Muhammed'ül Emin dedikleri aleyhissalatü vesselam'ı çok iyi tanıyorlar ama sırf kibirlerinden dolayı Allah azze ve celle'nin onlara ey kafirler ey müşrikler diye hitap olunmalarına sebep olacak bu kibirlenme küfrüne dalıyorlar. Üçüncüsü yüz çevirme ve terk etme. Şimdi Kulaklarını ve kalbini Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği mesaja kapatıyorlar. Duymak istemiyorlar. Böylece bu mesajı ne tasdik ediyor ne de yalanlıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama ne döst oluyor ne de düşman oluyorlar. Onun getirdiği şeylere ne yapmıyorlar? Kulak vermiyorlar. Hakkın zikredildiği, dile getirildiği yerden de ne yapıyorlar? Tıpkı yaban eşeğinin aslandan kaçtığı gibi ne yapıyorlar? Hakkı dinlemeyip kaçıyorlar. Yani bunlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ne seviyorlar ne düşmanlık ediyorlar. Ne hakka yaklaşıyorlar ne de başka. Yine bunlar yüz çevirdiklerinden dolayı da Allah Azze ve Celle'nin kafir dedikleri kimseler. Diyor ki, Allah Azze ve Celle İmkar edenler uyarıldıkları şeylerden Ne yapıyorlar? Yüz çeviriyorlar diyor Allah Resulü Aleyhisselam onları ne kadar Hakka davet etse de Onlar ne yapıyorlar? Yüz çevirerek bu küfre düşüyorlar Şimdi Dördüncü küfür ise Münafıklık küfrü En tehlikeli olanlardan bir tanesi Şimdi Münafık nedir? İçi ve dışı bir olmayan insan Hani biz imanın tanımında kalp ne yapacak? Tasdik edecek dedik mi? Önce kalp onaylayacak. Kalp Allah Azze ve Celle'yi sevecek, onaylayacak. Ona ibadeti, ibadete razı olacak, kabul edecek. Ama kalp etmez ise ne yapıyor? Dil söylüyor. Ve ameller de yaptığı halde Allah onların diyor, münafık diyor. Ki münafıklar iki çeşittir. Birincisi dediğimiz gibi, dinden çıkaran büyük münafıklıktır. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olan günümüzde olan kıyamete kadar da olacak topluluktur ki Allah Azze Celle bizi bunlardan korusun münafıklardan ve münafık olmaktan korusun. Bu tamamen nedir? İnsanı küfür bataklığına düşüren En büyük şeylerden bir tanesi ki Müslümanlara en çok zararı verenler de nedir? Münafıklık küfrüdür. Adam içinde inanmadığı halde sen ne yapıyor? Tıpkı bir menfaat için veya düşmanlarına karşı yardım etme amacıyla ne yapıyor? Sana, ben de Müslümanlardan diyerek Ne yapıyor? Kabul etmeyerek bu küfre düşüyor. Bir de insanı dinden çıkartmayan nifak, münafıklık, küçük münaf nifak vardır. Bu da biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın münafıkların alametlerinden bahsederken ne diyor? Söylediğinde yalan söylemesi, vaat ettiğinde yerine getirmemesi, Emaneti hıyanet etmesi, düşmanlıkta husumet yaptığı zaman bunda aşırıya gitmesi e, gibi nedir? Ve ahde vefasızlık gibi sıfatlar da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisinde zikrettiği münafığın alameti olarak zikredilmiş. Ama biraz önceki dediğimiz bu alametler nedir? Ameli nifaktır ve insanı dinden çıkartmayan nifaktır ki Allah Azze ve Celle hepimizi bu tür nifaklardan korusun. Yani düşünün. Münafığın alameti. insan belki de gayri ihtiyarı yalan söylediği zaman. Aha işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisi. Sen münafık oldun. Sen ee, ki münafıklar diyor Allah Azze ve Celle münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır diyerek ne yapabiliyor bazı cahil insanlar bunu delil getirebiliyorlar ama bu dinden çıkarmayan küçük nifaktır ki Allah Azze ve Celle Allah Resulü Selam hadisinde zikretmiş ve bunun da münafıklık alameti olduğunu ki ehl Sünnet de bunun dinden çıkarmayan nifak olduğunu belle etmiştir. Diyor ki Allah azze ve celle, "Ve minen nâsi men Öyle kimseler vardır ki diyor içinizde ben biz Allah'a iman ettik derler diyor. "Ve bil Ahiret gününe de iman ettik. "Ve mâ bi Ama onlar gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Ne Allah'a iman etmişlerdir ne de ahiret gününe iman etmiş değillerdir diyor ki o da bunların küfrüne ne yapıyor? delalet eden şeydir diyor. Şimdi beşincisi nedir? Şüphe küfrü. Bu ne demektir kardeşler? Peygamber Aleyhisselam'ın doğruluğunu kesil olarak kabullenmeyip bu konuda şüphe etmesi ve onu tabi olurken tereddüt göstermesi. Şimdi imanın vazgeçilmezinden bir tanesi nedir? Yakindir. Yani hiçbir şek, hiçbir şüphe olmaksızın Allah'a ahiret gününe Peygamberine, onların getirdiklerine, emrettiklerini ve yasakladıklarına ne yapmaktır? Hiçbir şek, hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt olmaksızın aynı ile ne yapmaktır? Kabul etmek ve yerine getirmektir. Emrettiyse yerine getireceksin, yasaklamışsa ne yapacaksın? Kaçınacaksın. İçinde hiçbir tereddüt, hiçbir şüphe ne anlayacak? En ufak dahi olmayacak. O yüzden diyor ki Allah Azze ve Celle, her kim? Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği şeylere tabi olmada tereddüt geçiren veya hakikatin onun getirdiklerinin hilafına da olmasına caiz gören bir kimse şüphe küfrüyle kafir olmuştur. Diyor ki Allah Azze ve Celle, sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri gelmedi mi sizlere? Onları Allah'tan başkası bilemez diyor. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdiler de onlar ellerini peygamberlerin ağızlarına kapadılar ve dediler ki Biz size gönderileni inkar ettik, bizi kendisine çağırdığınız şeye de karşı derin bir şüphe içerisindeyiz. Yani Allah'a imanda dahi ne yapmışlar? Şüphe içerisine düşmüşler ki onlar da o küfür e, şüpheleriyle küfre, küfre e, girmişler ve böylelikle kafir olmuşlardır. O yüzden bir Müslüman Allah'a imanında, ahirete imanında ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'a imanında kalbinde en ufak bir şüphe onun emirlerini yerine getirmede yasaklarından kaçınmadı. en ufak bir tereddüt dahi ne yapmayacak? Yapmayacak. Altıncısı, sövme ve alay etme küfre. Yani ister alay etmek, isterse kafirlere hoş görünmek için olsun, ister tartışma halinde, isterse öfke halinde, ister dininin bilinmesi zorunlu olan şeylerin herhangi birisiyle alay etmesi veya onda bir eksiklik bulması ya da ona sövmesidir. Yani, bugün tutun, sakal nedir? Dini bir vecibedir. Bir başörtüsü, bir çarşaf nedir? Dini bir vecibedir. Her kim bunlarla, ister ciddi olsun, ister şaka olsun, ne olursa olsun, ister öfkeli halinde olsun, biri tutar, bunlarla alay eder veya söverse, küfrederse bu insan nedir? Küfürdür, bu insanı kafir eden bir sözdür. Ne olursa olsun. Yani bir insan, sakal, ne yapmayabilir? Belki işinden dolayı, memurluğundan veya toplumdaki şeyinden yürü bırakmayabilir. Ama birisi tutar, sizin sakalınıza yapışır. Alay eder ise bu nedir? Küfürdür. Veya çarşafınızla alay eder ise nedir? Bu da küfürdür. Diyor ki Allah Azze ve Celle eğer onlara sorarsan diyor elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler diyor. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dileyip durmayın. Çünkü sizler iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz diyor Allah Azze ve Celle. Sizden tövbe eden bir grubu bağışlasak bile bir grubu da suçlu olduktan dolayı azap edeceğiz. O yüzden sizler Allah ile, onun ayetleriyle ve peygamberle mi alay ediyorsunuz diyor. Maalesef bugün toplumumuzda birçok insan ne yapıyor? Bu küfre rahatlıkla ama çok rahat bir şekilde ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Allah Azze ve Celle bizleri korusun. İkincisi, yedincisi kardeşlerim buz ve nefret etme küfrü. İslam dininden veya hükümlerinden herhangi birinden veya Allah'ın şeriatından ya da indirdiği şeyleri hoşlanmama küfrüdür bu. Veya İslam peygamberinden ve onun getirdiği şeriattan ya da onun içindeki herhangi bir şeyden hoşlanmamak ve onun olmamasını temenni etmektir. Yani bir tanesi geliyor ben İslam'ı kabul edeceğim ama işte cihad etmeyin. Ben İslam'ı kabul edeceğim ama işte namaz kılmayayım. Böyle bir İslam yok. İslam nedir? Bir bütündür ve bütünüyle ne yapılmaması gerek, yapılması gerekir? Kabul edilmesi gerekir. Adam geliyor ben cihat et, cihadı sevmiyorum, cihadı hoşlanmıyorum. Allah Resulü diyor o cihat yok, şey yok. Ya, nasıl cennete gireceksin? Yani o yüzden dinin getirdiği hükümleri hoşlanmama hoşuma gitmedi diye bir lüksünüz nedir? yoktur la yükellifullahu nefsen illa hüsa Allah azze ve celle sizin kaldıramayacağınız takatiniz üzerinizde hiçbir şey ne yapmamış? yüklememiş <gülüyor> neksil ki sizi yaratan Allah azze ve celle ve sizi en güzel şakın, şekilde yaratan Allah azze ve celle sizi en iyi bilen o değil midir? dini yükümleri verirken sizin takatinizi neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağınızı en iyi bilen Allah azze ve celle olduğu için ne yapıyor? dinde hoşlanmama şunu hoşuma gitti yaparım bu hoşuma gitti yapmam diye bir lüks ne yapmamış? dinde koymamış. cihat mı? cihada gideceksin emri bil maruf mu? emri bil maruf yapacaksın başına ne gelirse gelsin isterse sonunda ölüm olsun hani hep tekrar ediyoruz ya Düşmanlarım bana ne yapabilir diyor. Benim cennetim kalbimde. Beni sürgün etseler Allah için bir seyahattir. Zindana koysalar Allah'la baş başa kalmaktır. Beni öldürseler Allah için şehadettir diyor. Hepimiz bunu ne yapabilmemiz? Cenneti kalbimize gömebilmemiz gerekir. Hoşlanma ya da hoşlanmama diye bir lüksümüz nedir? Yoktur. Bilakis dinin emrettiği bütün şeyleri tamamıyla alıp ne yapmak gerekir? En güzel bir şekilde kalp hoşnutluğuyla yerine getirmemiz gerekir. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu nedir Allah korusun küfre düşenlerden oluruz ki bu muhabbet dini sevmek la ilahe illallahın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir sevgi muhabbet. Diyor ki Allah Azze ve Celle bunun sebebi diyor, Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkartmıştır diyor. O yüzden buz, nefret, sevgi ve kabullenmenin, bağlılık ve teslimiyetin zıttıdır. Buz ve nefretin gayesi, hakka ve hak dostlarına düşmanlıktır ve be beğenmemezliktir. Şimdi diyor ki Allah Azze ve Celle, ehli kitap olsun, müşrik olsun kafirler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem içinde ateşindedirler İşte halkın en şerlileridir onlar ve ne diyor ki andolsun Allah'a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun diyor şimdi bütün bunlar kardeşlerim büyük küfür dediğimiz meselelerdir ki bunlar küfürdür ve böyle yapan kimseler de kafirdir şimdi bunlar nedir Şeksiz şüphesiz insanı dinden çıkartan hükümlerdir. Bir de küfür olarak geldiği halde, ayet ve hadislerde küfürdür dediği halde insanı dinden çıkartmayan ne vardır? Günahlar vardır. Şimdi bu imanın aslına aykırı değil. Yani imanın temelden sarsıcı bir unsur değil. Fakat onu eksilten, değerini, derecesini, Azaltın, azaltan ve zayıflatan bir küfürdür. Sahibinden Müslümanlık vasfını çekip almaz. Tamamen o İslam elbisesini çekip çıkartmaz. Yine dediğimiz gibi kufrunduna kufur deni diye kaydesi olan yani küfrün altında veya insanı İslam'dan çıkartmayan küfür olarak nitelendiren şeylerdir bunlar. Ki 5-6 e, madde içerisinde bu insanı dinden çıkartmayan küfür, ayet ve hadislerle inşallah zikredilecektir. Şimdi biraz önce saydığımız küfür, insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran, hiçbir şefaatçinin şefaat vermediği ve ebedi olarak cehennemde kalmasına vesile olan günahlar, küfür. Bunlar ise inşallah ebedi olarak cehennemde kalmasını gerektirmeyen ve inşallah Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi benim şefaatim ümmetimden günah işleyen kimseler için dediği kimseler nedir? Bu sınıfa giren kimselerdir. Şimdi birincisi nimeti inkar yani küfranın nimet dediğimiz mesele ki bugün insanlar arasında en çok vuku bulan meselelerden bir tanesi. Şimdi bu nasıldır? İnanarak da olsa, ister inanmayarak olsun. Nimeti Allah'tan başkasına nispet etmektir. Veya kullardan birisinin kendisine yaptığı iyiliği inkar etmektir. Diyor ki Allah Azze ve Celle. Onlar diyor Allah'ın Allah nimetini bilirler, itiraf ederler. Sonra da onu inkar ederler diyor. Onların çoğu kafirdir. Şimdi bakın. Mesela. Bir adamın nimetini atan, kendi atalarına, dedelerine, babalarına dayandırarak benim şu servetim bana atalarımdan kaldı demesi veya bir kimsenin filan şahıs olmasaydı, şöyle şöyle olmazdı. İşte ben e, veli nimet diyorlar ya veya falanca olmasaydı işte ben aç kalırdım şeklinde sözler nedir? Nimete küfrürdür ki bazı sözler vardır ki e, bu nimetle alakalı bir de sözlü olan tıpkı Abdurrasul, işte Rasul'ün kulu ve Abdülhüseyin, Hüseyin'in kulu gibi sözler de nedir? E, bu türden şeylerdir. İkincisi kocasına ve iyiliğe karşı nankörlük. Yani bir kadının diyor ki Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam bana diyor cehennem gösterildi. Ben baktım ki cehennemin çoğu kadınlardan meydana gelmektedir. Çoğu kadınlardır diyor. Çünkü onlar diyor inkar ederler diyor. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü onlar Allah'ı mı inkar eder, ederler? Yani dünya o kadınlar dünyada Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı mı cehenneme girmişler? Cehennemin çoğunu kadınlar oluşturmuş. Allah'ı mı inkar etmişler? Hayır diyor. Onlar ne yaparlar? Kocalarına karşı nankörlük ederler diyor. Nasıl nankörlük? Sen diyor hayatın boyunca onlara iyilik yapsan dursan diyor. Sonra diyor onların hoşlarına, gitmeye, hoşlarına gitmeyen bir söz söylesen, bir hareket yapsan zaten hayatın boyunca ben senden ne iyilik gördüm ki der diyor. İşte o kadınların bu e, nimete nankörlüklerinden dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte diyor kadınlarının çoğunun cehennemde olduklarını gördüm niye çünkü onlar kocalarına karşından körlük ederler diyor O hakikaten ömrün boyunca iyilik yap bir kere ya bir kere 99 iyilik yap 100.de bir kötülüğün dokusun, onun hoşuna gitmeyen bir söz söyleyin bir hareket yapın zaten ben senden ne gördüm gider diyor i̇şte Allah Resulü Aleyhisselam Bukhari'de gelen rivayette işte kocasına ve iyiliğe karşından körlük de nedir küçük küfürdür. İnsanı dinden çıkarmayan küfürdür. Ama bu değil. Demek değildir ki onun e, Allah korusun cehenneme girip ateşte bir müddet yanmayacağı manasına nedir? Manasına gelmez. Ama biraz önceki saydığımız büyük küfür gibi insanı kişiyi ebedi cehennemde ko koyan bir küfür değildir. Hakikaten bu e, önemli bir hadis. Her e, kadının anlaması gereken önemli hadislerden bir tanesi. Şimdi küçük küfüre misaller, örneklerden bir tanesi de Allah'tan başkası adına yemin etmek. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor Allah'tan başkası adına yemin ederse o kafir veya müşrik olur diyor. Ehl-i sünnet vel cemaat yemin eden kişi, yemin ettiği mahluku kalbinde Allah'ı büyük gördüğü gibi büyük görmediği müddetçe bu tür küfür ve şirkin sahibini İslam'dan çıkarmayacağını da icma etmişlerdir diyor her ne kadar hadiste küfür ve şirk sözü geçse de bu nedir insanı dinden çıkartan ve ebedi cehenneme koyan bir mesele değildir şimdi dördüncüsü Müslümanlarla savaşmak diyor ki Allah Resulü selam, Müslümana sövmek fasıklık onunla savaşmak küfürdür diyor ve diyor ki Bukhari'de gelen rivayette. Sakın ola ki diyor benden sonra birbirlerinin boyunlarını vuran, birbirlerini öldüren kafirler gibi olmayın diyor Allah razı olsun. Aleyhisselam Buhari'de gelen rivayette. Şimdi bunun yani Müslümanın Müslümanla savaşması, birbirini öldürmesi büyük küfür olmadığına karşı delil diyor ki Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 9. ayet-i eğer diyor müminlerden iki tane grup Birbirleriyle vuruşursa, savaşırsa sen onların aralarını düzelt diyor. Demek ki ortada iki tane grup var. Her ikisi de birbiriyle savaşıyor, vuruşuyor, birbirini öldürüyor. Ve ne diyor? Sen onların arasını düzelt. Demek ki Müslümanların birbirleriyle savaşması da ne kadar hadiste küfür sözü gelse de bu ayet onların ebedi cehennemde olmadığını her ne kadar küfür atledilse de Onların cehennemde olmadığı bunun küfçük dinden çıkartmayan, insanı ebedi cehenneme koymayan küfür olduğunu belirtir. Beşincisi kişinin nesebe sövmesi yani soya, sopa sövmesi ve ölünün arkasından feryat figan ederek ağlamasıdır diyor. Diyor ki Allah Resulü selam, insanlarda diyor iki huy vardır ki bunlar onlarda küfürdür diyor. Birincisi nesebe sövmek ikincisi de ölünün arkasından feryat figan ederek ağlamaktır diyor. Altıncısı kendisini babasından başkasına nispet etmek. Tekim diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sakın diyor babalarınızdan yüz çevirmeyin. Yani her kim babasından yüz çevirirse küfretmiş olur diyor. Ve ne buyuruyor ki her kim babasından başkasına onun babası olmadığını bildiği halde Nesep iddia ederse etmiş olur diyor. Kim nesep bağı bulunmadığı bir topluluğa nesep iddiasına bulunursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Kardeşler şimdi bu ve buna benzer şeyler nedir? Her ne kadar ayet ve hadislerde özellikle hadislerde küfür lafsı gelse de Diğer hadislerle ve ayetlerle açıklandığı üzere bunların dinden çıkartmayan ve insanı ebedi cehenneme koymayan küfür olduğu ne olmuştu oldu açıklanmış oldu. Şimdi bu meselede bizim anlamamız gereken çok iyi bellememiz gereken bir mesele. Dersin başında dediğimiz gibi şayet siz karşıdaki bir insana ey kafir veya Ey Allah'ın düşmanı diye hitap ederseniz ve onu küfre nispet eder iseniz bu bir. Ne diyor Allah Resulü Sellem? Bu söz muhakkak ikisinden birine döner. Ya ondadır ya sende. Onda yoksa ne yapar? Sana, sana döner. Onda varsa sıkıntı yok. Sen kurtarıyorsun paçayı. Ama eğer onda yoksa ne yapıyor? Sana geri dönüyor. Bu bir. İkinci anlamamız gereken Dilimizi bu konuda ne yapmak? Tutmak. Neden? Hadiste geldiği gibi. E, Neseyde geçen rivayette. Ne diyor? Bu Davut'ta gelen rivayette. Adam ne diyor? Allah sana diyor rahmetiyle karşılamayacak. Allah seni cehennemine koyacak. Kul diyor öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahireti ne yaptı? Hederim kul öyle bir söz söyler ki bu sözü umursamaz diyor umursamadı lanet daim bir söz söyler ama Allah katında o öyle bir yücedir ki ne yapar onu cehennemin dibine atar diyor o yüzden ne yapmamız gerekiyor bizler davetçi insanlarız hakim değiliz biz davet ederiz O ma aleyke illel belâh sana düşen sadece davet etmek hüküm mü? Bırak onu Allah'a bırak. Yarın Allah Azze ve Celle onu dilerse rahmetiyle karşılar. Dilerse azabıyla karşılar. Sen ona karışma. Sen ne yap? Tatlı dille o insanı dine davet et. Sen bir davetçisin bunu hiçbir zaman unutma. Sen hakim değilsin. O yüzden insanın önce ne yapması gerekir? Dönüp kendi nefsine bakması gerekir. Acaba ben İslam'ın neresindeyim? İslam'ı ne kadar yaşıyorum? Ne kadar Allah ile aram sağlam, Allah ile aram iyi, Allah ile aramı nasıl düzeltebilirim? Ne olması gerekir? İnsan bunun çabasına düşmesi gerekir. Çünkü eğer işimiz gücümüz şu kafir, bu kafir, şu münafık gibi bir hükme düşer, e, yola sapar isek, o zaman bir gün bizde aynanın karşısına geçer, ulan sen de kafirsin der, yüzüne de tükürürsün. O yüzden dediğimiz gibi bizim yapacağımız nedir? Bizler davetçiyiz, bizler hakim değiliz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi hakka hak, hakka, hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan, kullarından eylesin rahmetiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Sübhanekallahumma bihamdik eşhedü en